İslam'ın beş temel esasından biridir Ramazan ayında oruç. İman edenlere Bakara suresinin 183. ayetinde emredilen ve bu sebepten Bakara 184'te sefer ve hastalık sahipleri müstesna tüm Müslümanlarca tutulan ibadettir oruç. Bakara 183'ce umulur ki takva, sakınma sahibi olmamız neticesine götüren bir hikmeti barındırarak sadece mideye değil tüm uzuvlara sadece bedene değil tüm ruha tutturulur. Üç temel yasağı Bakara suresinin 187. ayetinde yeme içme ve cinsel yakınlığın imsak İftar arası, yasak olmasının yanında bir kulluk mektebi olarak bir aylık eğitimgahtır oruç, kamptır. Buhari'nin sarâtu Teravih ve san bahsinde, Müslim'in Ebu Davud'un san iman, amel, gündüz sıyam yani oruç, gece kıyam yani namaz ile geçmiş gelecek günahları silen bir kulluk mektebidir bu ay. Evveli bu sebepten rahmettir, ortası bu hikmetten mağfirettir, sonu bu bağlamda azaltlıktır. Sonrası da bu nedenle ilahi bahşiş ve emeğin karşılığı olarak bir ikramca, ikram olarak bayramdır. Hikmet ve hakikatileri edebiyat ve sloganın önüne taşıyarak, Sa'im, orucu yaşayan olabilmek duasıyla. Yalnız oruç değil, yalnız oruç ayı değil, sadece sabır ve ibaret ayı değil, Bakara 185'çe tüm insanlar için hidayet ve hakikat kılavuzu Kur'an ayıdır Ramazan. İçtihadi tartışmaların değil, ilmi tebliğlerin öne çıktığı, Menü yarışlarının değil, gizli, açık, varlık ve darlık halinde. Hayır yarışlarının öne çıktığı Riyanın değil Takvanın göz kamaştırdığı Bireysel ihya ile birlikte Tüm mazlumları kapsayacak Bir kutlu diriliş inşası gücülen Bir Ramazan diliyorum size Ve tüm herkese Böyle yaşayarak Hakkın da Halkın da helalliğini Yazılarla değil Bu hakkaniyet ile Kazanabilmek duasıyla Hayırlı Ramazanlar.